221. Mektup Bu mektup Seyyid hüseyin Makpuriye Makburi'ye yazılmıştır. Tasavvuf yolunun üstünlüğünü bildirmektedir. Alemlerin Rabbi olan Allahu u Teala ya hamd olsun. Peygamberlerin en üstünlüğüne ve temiz olan aline ve ashabının hepsine salat ve selamı olsun. Kıymetli kardeşim Seyyid Mir Hüseyin, bu garipleri unutmamışsınız. Başka yollardan birçok bakımlardan ayrılmış olan bu yüksek yolun edeplerini gözetmeyi elden bırakmamışsınız. Halbuki sizinle görüşmek pek az nasip olmuştu. Bunları düşünerek bu yüksek yolun birkaç üstünlüğünü ve ince bilgilerini ve yüksek marifetlerini yazıyorum. Evet, bu ince bilgilerin ve yüksek marifetlerin işitilmekle anlaşılmayacağını biliyorum. Fakat bu marifetleri iki düşünceyle açıklıyorum. Biri, yazılan kimse bu işlerden uzaksa da yaratılışta itidadı vardır. İkincisi, mektup görünüşten belli bir kişiye yazılmışsa da gerçekte bu işe yakın olan herkese yazılmış demektir. Kılıç, kullanan içindir sözü meşhurdur. Kardeşim, bu yüksek yol Hz. Ebu Bekir'i gelmektedir. Kendisi peygamberlerden sonra bütün insanların en üstünüdür. Bunun içindir ki bu yolun büyükleri kitaplarında Bizim bağlantımız bütün bağlantılardan üstündür buyurmuşlardır. Çünkü bu nisbet yani bağlantı huzur ve agahidir. Yani Allahu Teala'dan başka bir şey düşünmemek demektir. Bu nisbet ve huzurda Hazreti Ebubekir'in nisbeti ve huzurudur. Onun huzuru bütün huzurların üstünüdür. Bu yolda nihayet başlangıçta yerleştirilmiştir. Hace i Buhari Kuddisesi ruhu, biz nihayeti bidayete yerleştirdik buyurdu. Farisi'nin dediği gibi, gül bahçemi gör de baharım anla. Sual, başka yolların sonu, bunların başlangıcı olursa, bunların sonu ne olur? Her yolun sonu, Hak Teala'ya kavuşmak olunca, bunlar haktan nereye ilerlerler? Abdal'dan ötede şerh yoktur, sözü meşhurdur. Cevap, bu yolun sonu nasip olursa Vaslı-Uryani'dir. Buna kavuşan yese düşer. Matluba kavuşmaktan ümitsiz olur. Bunu iyi anlamalı. Çünkü sözümüz ancak işarettir. Bunu yükseklerden az kimse anlayabilir. Hatta en yükseklerin seçilmişleri anlayabilir. Bu büyük devlete kavuşmanın alametini, işaretini onun için bildirdim ki bu yolun yolcularından Vaslı-Uryani'yi söyleyenler var. Matluba kavuşumaktan meyus olanları da var. Fakat bu iki sözün birlikte olduğu söylenirse neredeyse böyle şey olamaz diyecekler. Vası üryani diyenlere göre yes kavuşmamaktadır. Yes'e düşenlerde vasıl ayrılıktır demektedir. Böyle sözler hep o yüksek makama varmamış olmak alametindendir. Olsa olsa kalplerine o yüksek makamdan bir ışık gelmiştir. Birçoğu bunu vasıl, kavuşmak sanmış, birçoğu da yes'e kapılmışlardır. Böyle ayrı anlamlarının sebebi istidatlarının, yaradılışlarının başka olmasıdır. Birçoğunun yaradılışına uygun olan vasıldır. Başkalarının yaradılışına da yes uygundur. Bu fakire göre yaradılışlarına yes uygun olanlar daha iyidir. Bununla beraber o makamda kavuşmak ve kavuşmaktan ümitsiz olmak birbirinden ayrı değildir. İkinci sualin cevabı da buradan anlaşılmış oldu. Çünkü hiçbir şeye bağlı olmayan vasıl başkadır. Vası uryani başkadır. Vası uryani demek bütün perdelerin kalkması ve bütün manilerin yok olmasıdır. Perdelerin en büyüğü ve manilerin en kuvvetlisi çeşitli tecelliler ve başka başka görünüşler olduğundan bu tecellilerin ve zuhurların tamam olması, bitmeleri lazımdır. Bu tecelliler ve zuhurlar isterse mahluklarda görünsünler, isterse vücub aynalarında görünsünler, perde olmakta ayrılıkları yoktur. Aralarında şeref ve rütbe bakımından ayrılık varsa da bu salik bu farkı görmez. SUAL Yukarıdaki yazılan tecellilerin sonu olduğu anlaşılıyor. Halbuki tarikat büyükleri tecellilerin sonsuz olduğunu bildirmişlerdir. CEVAP Tecellilerin sonsuz olması isimlerde ve sıfatlarda ayrı ayrı birer birer seyir olunduğu zamandır. Böyle olan seyirde Zat-ı alaya kavuşulmaz. Vas-ı Uryani olmaz. Zat-ı Teala'ya kavuşabilmek için isimleri ve sıfatları kısaca ve toptan geçmek lazımdır. Böyle olan seyirde tecellilerin sonu vardır. Sual Zat-ı İlahi'nin tecellileri sonsuzdur demişlerdir. Molla Camii Hazretleri Kuddisi ruhu Leme At kitabını açıklarken böyle buyurmuştur. Böyle olunca tecellilerin sonu vardır demek nasıl doğru olur? Cevap Zat-ı o tecellileri şun ve itibardan ayrılmış değildir. Bunlardan ayrı olan tecellilerin olduğu düşünülemez. Bizim anlatmak istediğimiz şey, ister sıfatta olsun, ister sıfatsız, yalnız Zati olsun bütün tecellilerin bulunmadığı bir şeydir. Çünkü o makamda herhangi bir tecelli sözünü söylemek caiz değildir. Çünkü tecelli demek bir şeyin ikinci veya üçüncü veya sonsuz olan mertebelerde görünmesi demektir. Buradaysa hiçbir mertebe yoktur. Uzaklık, uzunluk diye bir şey yoktur. Sual Bu tecellilere niçin zâti denilmiştir? Cevap Tecellilerde başka manalar düşünülürse tecelli sıfat denir. Başka olmayan manalar düşünülürse tecelli-i denir. Bunun için teayyuni evvel olan ve zaten başka olmayan vahdetin görünmesine tecelli-i demişlerdir. Bizse Zat-ı Teala'ya söylüyoruz. Bu makamda başka olsun başka olmasın hiçbir manayı düşünmek hiç olmaz. Çünkü bütün manalar kısaca ve toptan geçilmiş Zat-ı Teala Hazretlerine kavuşulmuştur. Bu mertebede kavuşmak sözü de kavuşulan gibi anlaşılmayan bir şeydir. Akılla, düşünceyle anlaşılan kavuşmanın burada yeri yoktur. O mukaddes Hazret'e bu mana yakışmaz. Çünkü akla, düşünceye dayanan insan aklın ermediği şeyleri anlayamaz. Sultanın eşyasını ancak onun vasıtaları taşıyabilir. Farisi'nin dediği gibi. Anlaşılmayan bir bağlılık hep, Rab'la insan arasında var elbet. Bu yolun büyüklerinden hiçbiri kendi yolunun sonundan haber vermemiştir. Yolun başlangıcını bildirmişlerdir ki yolun sonu burada yerleştirilmiştir. Yollarının başında sonu karışmış olunca sonunda bu başlangıca uygun olması lazım olur. Bu da yalnız bu fakiri bildirmekle şereflendiği bir sondur. Paris'inin dediği gibi, ''Padişah koca karı kapısına gelirse ey yiğit sen buna şaşma.'' Bundan dolayı Allahu Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler olsun. Kardeşim, ya bu yoldan veya başka yollardan bu son mertebeye erişen pek azdır. Eğer sayıları bildirilirse bize yakın olanlar belki dağılmaya başlarlar. Uzak olanların inanmamalarına hiç şaşılır mı? Bütün bu ilerlemeler ve en son kavuşmalar Allahu Teala'nın sevgilisinin sadakası olarak ihsan olunmaktadır. Bu yüksek yola mahsus olan şeylerden biri, bir seferder vatandır. Vatanda ilerlemektir. Seyri Enfüsi de denir. Seyri enfülsi bütün tarikatlerde de varsa da bu seyir yani ilerlemek yolun sonunda olur. Seyri afakinin konaklarının geçtikten sonra bu seyre başlarlar. Bu yoldaysa işe seyrinin enfüi ile başlanır. Bu seyirle Seyri afaki de birlikte gelir. İşte bu seyrin başlangıcında yapılması nihayetin başlangıcına yerleştirilmesidir. Bu yola mahsus olanlardan başka biri de halvet der encümendir. Başkaları arasında yalnızmış gibi olmak demektir. Seferder vatandan hasıl olur. Seferder vatan nasip olunca başkaları arasında düşüncenin dağılması da vatan gibi olan yalnızlığa sefer eder gider. Dışarıdaki zihin dağınıklığı kalbi sızamaz. Bu yalnızlık başka tarikatlerde sona varanlarda da hasıl olur. Fakat bu yolda başlangıçta hasıl olduğundan bu tarikate mahsus sayılmıştır. Halvet dercüment demek, vatan gibi olan yalnızlığın kapılarını kapatmak, pencerelerini örtmek demektir. Yani herkesin arasında hiçbirini düşünmemek, kimseyle konuşmamaktır. Yoksa gözleri yummak, kıpırdamamak değildir. Bu yolda bunlar yoktur. Kardeşim, kendini bunları yapmaya zorlamak yolun başında ve ortasındadır. Sona varanların bunlar için kendini zorlamasın gerekmez. Herkesin arasındayken kalbini toparlamış, gaflet arasındayken huzurdadır. Bunu yanlış anlamamalı. Sona varanlar için herkesin arasında olmak da yalnız olmak birdir sanmamalıdır. Doğrusu şöyle ki, kalbinin huzurda olmasında yalnızlık ve kalabalık birdir. Böyle olmakla beraber, zahirini de kalbi gibi yaparak, zahirini de tefrikadan, kalabalıktan kurtarırsa elbette daha iyi olur. Allah-u Teala, Müzemmi Suresinin 8. ayetinde sevgili peygamberine mealen, Rabbinin esmai hüsnasını söyle ve insanlardan ayrıl, onunla ol, ondan başka hiçbir şey kalbinde bulundurma buyurdu. Çok zaman olur ki insanların arasında bulunmak lazım olur. Çünkü insanlara karşı olan haklar, vazifeler vardır. Bunları yapmak lazımdır. Bunları yapmak için insan arasına karışmak iyi olur. Fakat kalbin Allah'tan başka şeyleri düşünmesi hiçbir zaman caiz değildir. Çünkü kalp yalnız Allahu Teala için yaratılmıştır. İnsanın kalbini ve zahirini ikişer kısma ayırırsak, bu dört parçadan üçü Allah içindir. Zahirin ikinci yarısı insanların haklarını ödemek içindir. Bu hakları öderken de Allahu Teala'nın emirlerine uymak lazım olduğundan bu yarım da Allahu Teala için olur. Her onun içindir. Öyleyse ona ibadet etmelidir. Ona sığınmalıdır. İnsanların yaptıklarının hepsini Allahu Teala bilir. Bu yolda cezbe sulükten öncedir. Seyre yani yolculuğa alemi emirden başlanır. Alemi haktan başlanmaz. Başka yolların çoğunda böyle değildir. Bu yolda cezbe makamlarında ilerlerken sülük konaklarıdan geçilmiş olur. Alemi emirde ilerlerken alemi haktan geçilmiş olur. Bu bakımdan da bu yolun sonu başlangıcında yerleştirilmiştir denilirse yeri vardır. Bu yolda ilk ilerlemeler son ilerlemelerle birlikte olur. Yoksa ilk seyri yapmak için sondan tekrar başa gelinmez. Sondaki seyri bitince baştaki seyri yapılır sanmamalıdır. Bundan anlaşılıyor ki bu yolun sonu başka yolların başıdır sanmak yanlıştır. 222. Mektup Bu mektup Hace Muhammed Eşref-i Kabili'ye yazılmıştır. Vilayette kendini kusurlu görmek lazım olduğu bildirilmektedir. Ya Rabbi, bizleri beğendiğin işleri yapmaya kavuştur. Önce gelenlerin ve sonra geleceklerin en üstünü hürmetine bizleri sana hep itaat edenlerden eyle. Büyüklerden biri buyuruyor ki, sözünün eri olan mürşit şöyledir ki, sol omuzundaki melek, 20 sene içinde yazacak bir şey bulamaz. Bu kusurları çok, pek muhtaç olan İmam-ı Rabbani Hazretleri, kendimi iyi anlıyorum ki, sağ omzumdaki melek 20 seneden beri yazacak bir iyilik bulamamıştır. Allahu Teala biliyor ki, bu sözü gösteriş olarak söylemiyorum. İçinden geleni söylüyorum. Yine iyi anlıyorum ki, fren kafiri kendimden kat kat daha iyidir. Eğer sorsalar cevabını verebilirim. Yine iyi anlıyorum ki hatalarla, kusurlarla çevrilmişim ve günahlarımın altında ezilmişim. Yaptığım ibadetleri, iyilikleri sol omzumdaki melek yazsa yeridir. Sol omzumdaki melek hep yazmaktadır. Sağ omzumdaki ise işsiz, boş durmaktadır. Sağdaki amel defterim bomboştur. Soldaki ise dolu ve simsiyah olmuş. Ümidim yalnız Allah'ın rahmetindedir. Ancak O'nun mağfiretine sığınıyorum. Ya Rabbi! Mağfiretim benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin bence amelimden daha ümit vericidir demektir. Şaşılacak şeydir ki yüksek derecelerde durmadan gelen feyzer, nimetler bu kusurları görmeye yardım ediyor. Ayıpları görmek kuvvetini artırıyor. Yüksek yerlerde tevazu, aşağı gönüllülük yolunu açıyorlar. Bu an içinde hem vilayetin en yüksek derecesini ihsan ediyorlar hem de kendini kusurlu görmeyi sağlıyorlar. Ne kadar çok yükselirse kendini o kadar çok aşağıda görüyor. Çok yükselmek kendini çok aşağı görmeye sebep oluyor. Yabancılar buna ister inansınlar ister inanmasınlar eğer bunun iç yüzünü anlamış olsalar inanırlar. 223. Mektup Bu mektup hacı Cemalettin Hüseyin'i Kulabi'ye yazılmıştır. Hallerini ve rüyalarını bildirmelerini istemektedir. Kardeşim hacı Cemalettin Hüseyin çok zamandan beri hallerini bildirmedi. İşitmediniz mi? Kübreviye tarikatinin büyükleri hallerini ve rüyalarını 3 gün içinde şeyhine bildirmeyen müridi cezalandırırlar. Bir daha böyle yapmasını önlerler. Olan oldu, bir daha olmasa iyi olur. Hasıl olan her şeyi yazınız, kıymetli kardeşimin oraya gelmesini büyük nimet sayınız, hizmet etmek ve gönlünü kazanmak için çok çalışınız, onun mübarek sohbetlerinin kıymetini biliniz. Farisi'nin dediği gibi aranılan hazineyi gösterdim sana ve selam. 224. Mektup Bu mektup Mir Muhammed Noman'ı ı ya yazılmıştır. Edepleri gözetmek, fakire ve isteklere kavuşmamaya sabretmek lazım olduğu bildirilmektedir. Kıymetli kardeşimiz Eyitmeri Muhammed'in olanın mübarek mektubu geldi. Başında yazılı olanları ve kuruntu, sıkıntı bildiren yerleri anlaşıldı. Birçokları size zamanın en akıllısıdır diyormuş. Kendisinden vazgeçemeyeceğiniz, görüşmeyi kesemeyeceğiniz kimselerle aranızda böyle sözler olmasını önleyemezsiniz. Böyle şeyler söylendiği için gönlünüzün size karşı bulunacağını, incineceğinizi düşünmeyiniz. Nerede kaldı ki kalbiniz kırılmış olsun? Bize hep iyi görünmektesiniz. Hatalarınız gözümüze çarpmıyor. Hiç üzülmeyiniz. Bizim de üzüleceğimizi sanmayınız. Kalbimizde size karşı hiçbir kırıklık yoktur. Niçin kırılalım? Ortada kalp kıracak hiçbir şey yoktur. İnsanlık dolayısıyla unutarak, şaşırarak yapılan şeyler göze görünmez. İncinmeyi hatırdan çıkararak tarikati öğrenmeye ve talebeye faydalı olmaya çalışınız. İstihare yapılmasını istemek bu işi kuvvetlendirmek içindir. Yoksa gevşetmek için değildir. Melun şeytan ve kötü nefis gibi iki düşman pusuda beklemektedir. Bunun için titiz ve önem vererek davranmalıyız. Aldatarak yoldan saptırmaması için uyanık olmalıyız. Kötülükleri süsleyerek güzel göstermelerine aldanmamalıyız. Büyükler buyuruyor ki, Melun iblis ibadet yolundan ve nasihat yaptırarak insanı aldatırsa bundan kurtulmak çok güç olur. Bunun için her an Allahu u Teala'ya sığınmalıyız. Ona boyun bükmeliyiz. Kırık kalbe ve gözyaşıyla Hak Teala'ya yalvarmalıyız. İnsanları sonsuz saadete kavuşturmak en iyisidir. Bundan da vazgeçmemelidir. Bu yolda hem çalışmalı hem de istidraç olmaması için Hak Teala'ya yalvarmalıdır. 225. Mektup Bu mektup Molla Tahir ile Hori'ye yazılmıştır. Bu yolun başındığı olanlara sondakilerin halleri ihsan olunur. Bunun olgunluk alameti olmadığı bildirilmektedir. Allah-u Teala'ya hamd ederiz. Onun peygamberine ve aline ve ashabına salatı ve selam eyleiriz. Kıymetli mektubunuz ard geldi. Talebenin ilerlemekte oldukları bizi çok sevindirdi. Bu yolun sonu başlangıcında yerleştirilmiş olduğundan bu yüksek yola başlayanlar da sona varmış olanların hallerine benzeyen haller hasıl olur. Bunların hallerini o büyüklerin hallerinden ayırmak güçtür. Ancak keskin görüşü arifler ayırabilir. Böyle olunca hallerin görülmesine güvenerek hali sahibine yol gösterici olarak izin vermemelidir. İzin verilirse onun zararı talebelerinin zararından daha çok olur. Belki de kendini olgun sanarak ilerlemesi büsbütün durur. Belki de büyüklere nasip olan mevki ve saygıya kavuşmak arzusu onu büsbütün belaya sokar. Çünkü nefsi emmâresi daha imana gelmemiştir ve seskiye bulmamış temizlenmemiştir. Olan olmuştur. İcazet, izin verdiğiniz kimselere tatlılık da anlatınız ki, böyle izin almak olgunluğu göstermez. Daha yapılacak çok iş vardır. İşin başında ele geçenler, sondakilerin başlangıca yerleştirilmesindendir. Uygun gördüğünüz nasihatleri yaparsınız. Eksik olduklarını kendilerine bildiriniz. İcazet vermiş olduklarınızın yol öğretmelerini önlemeyiniz. Belki sizin nefesinizin bereketiyle hakiki rehber olmakla şereflenebilirler. Bu büyük işe başlamış bulunuyorsunuz. Mübarek olsun. Çok çalışınız. Sizin çalışmanız taliplerin de çalışmalarını artırsın ve selam.